13. Konu, Ebu Zer'in Huvayibi İslam'a davet etmesi ve onun da İslam'a girmesi Huvayib bin Abdul Uzza şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girdiği o fetih senesinde çok korkmuştum, evimi terk ettim, çocuklarımı emin olacakları yerlere dağıttım, ben de Avv kabilesinin bahçelerinden birinde gizlendim. Ben orada iken bir de baktım ki Ebu Zer el Gifari geliyor. İkimizin arasında eskiden beri bir dostluk vardı. Dostluk da daimi bir şekilde hiyanete mani olurdu. Fakat ben ondan kaçtım. Bana Eba Muhammed, niçin kaçıyorsun böyle, dedi. Ben de korkuyorum, dedim. Ebu Zersen'in için herhangi bir korku yoktur. Sen tamamıyla Allah'ın emniyeti altındasın, dedi. Bunun üzerine yanına vardım ve ona selam verdim. Bana evine git, dedi. Ben de acaba evime varabilir miyim, benim için böyle bir imkan var mıdır, andolsun ki ben evime diri olarak varacağımı zannetmiyorum, beni yolda öldürmeseler bile evime gelerek öldürürler, bunun için de çoluk çocuğum çeşitli yerlerdedirler, dedim, Ebu Zer'e Gifari bana çoluk çocuğunu bir yere topla, ben evine kadar sana eşlik ederim, dedi, birlikte yola koyulduk, şöyle bağırıyordu, Huveyt'i emniyet almıştır, eman, almıştır, sakın hiç kimse onu rahatsız etmesin, sonra Ebu Zer gidip durumu Hazreti Peygamber'e anlattı, Hazreti Peygamber öldürülmelerini emrettiğim insanlar hariç bütün insanlara eman vermedik mi, buyurdu, bunun üzerine kalbim mutmain oldu, çoluk çocuğumu evime getirdim, daha sonra Ebu Zer yanıma gelerek bana şöyle dedi, ey Eba Muhammed, ne zamana kadar, ne zamana kadar, bütün halk seni geçti, birçok hayır fırsatlarını kaçırdın. Ama daha birçok hayır vardır. Resulullah'a gel, Müslüman ol, Resulullah insanların en şefkatlisi, akrabalık bağlarını en çok gözeteni ve en hayırlısıdır. Onun şerefi senin için de şereftir, onun izzeti senin için de izzettir, dedi. Ona peki, seninle birlikte Resulullah'a gidelim, dedim ve onunla birlikte Batada bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gittik. Yanında Ebu Bekir ile Ömer vardı. Ben Ebuze're Hazreti Peygamber'e nasıl selam verilmesi gerektiğini sordum, o da, ey Peygamber, selam senin üzerine olsun, Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun, de, dedi, ben de böyle selam verdim, Hazreti Peygamber, ey Hüveytıp, selam senin de üzerine olsun, buyurdular, bunun üzerin şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün, dedim, Hazreti Peygamber seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun dedi ve benim Müslüman olmama sevindi. Benden bir miktar borç istedi. Ona 40 bin dirhem verdim. Onunla beraber Huneyn ve Taif'e gittim. Bana Huneyn ganimetlerinden yüzde be verdi.